Ben Ahmet Görsev, ben Atilla Aygin'i, ne yapacağız? Joycaz'la laflayacağız. İyi akşamlar sevgili laflayacağız dinleyicileri. Yepyeni ve capcamlı bir programda karşınızdayız. Bu akşam çok Sıkı bir konuğumuz var. <gülüyor> on parmakta on marifet <gülüyor> on, diyebiliriz. Kesinlikle diyebiliriz. Bakalım belki onun da üstüne çıkacağız. Notlarımı şimdi böyle bir göz baktığımda e, fark ediyorum. E, ama çok samimi bir e, akşam olacak. Çok samimi bir ısıntıcak bir program olacak. Bol bol spor konuşacağız ama tabii onun yanında başka şeyler de var. Ahmet kim var bu akşam konuğumuz? Kaan Kural Hoş geldin Kaan. Hoş bulduk. Hoş geldin Kaan. Hoş bulduk. Ayağına sağlık. ...bir kere çok güler yüzlü bir sohbet olacak. Evet. Kavanın gözlerinden ışık fışkırıyor. Evet evet. Her zamanki hali. E, sağ olun. <gülüyor> ee, burada olmaktan ben de çok mutluyum. Biraz ondandır. <gülüyor> abi, abi, çok sağ, sağ ol. Harika. Çok teşekkürler. Ee, hemen her zaman yaptığımız gibi... ...bir kısaca... E, bir ...gençlik yıllarından... ...yani hala genceciksin de... <gülüyor> <gülüyor> ...bir ufaklık <gülüyor> çocukluktan başlayalım... ...eğitimden başlayalım. Her zaman yaptığımız gibi. Ee, sonra başka sulara yöneleceğiz. 1974 Ankara doğumluyum ben. 12 yaşına kadar Ankara'da yaşadım. Ankara Koleji'ni bitirdim ilkokulda. İlkokuldan sonra Robert Koleji kazandım ve yatılı olarak İstanbul'a geldim. 7 sene Robert Koleji'de ortaokul ve liseyi okuduktan sonra da Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde ee, devam ettim. Oradan mezun oldum. Mezun olduğumdan beri de e, yani bütün eğitim hayatım temelde bu. Ondan beri de aslında hani biraz tesadüfi bir şekilde bir medyaya girdim ve o günden bugüne de medyayım. Yani aslında e, uluslararası şiir okuduktan sonra spor medyasına giriş bayağı ilginç oldu ama e, böyle bir hayat. Yatılı okumanın tabii çok bende büyük etkisi vardır yani. yani e, basketbol olan ilgide de çok büyük etkisi var. Yatılı okuduğum için Robert College bir Amerikan okulu olduğu için Amerikan sporlarına çok daha fazla ilgi duyma ve takip etme ve yapma şansı buldum. Hmm. Hani başka türlü bir eğitim hayatım olsa başka yönlere gider miydim? Muhtemelen gidebilirim. Daha doğrusu bu kapı hiç açılmayabilirdi ama hani tabii herkesin hayatında eğitimi, gençliği, çocukluğunun etkisi çok çok çok büyüktür. Benim kariyerimde ana belirleyici oldu. Çünkü hani başka bir yoldan buraya girebileceğimi hiç zannetmiyorum. Yani bu tamamen biraz inanılmaz bir denk gelme herhalde. Çok güzel. Peki ama şunu anlıyorum Robert'ten sonra uluslararası Boğaziçi'ne içine girmen mi? Hani bir isteyerek girdin. İsteyerek girdim de. Bunlar hani çok... istemeyerek girilmeyecek bölümler. Yani, mi? Çünkü ya... onu söyleyecektim ben de. <gülüyor> hani Robert College bazı ah hoş geldin seni de alalım buraya değil yani. Bunlar çok büyük başarı isteyen okullar. Çok ya... büyük çalışma ve disiplin isteyen okullar yani. Şöyle genelde disiplinli birimdir. Yani en azından iş anlamında, her anlamda olmasa da yaptığım iş veya e, hedeflediğim nokta konusunda oldukça disiplinli çalıştığımı söyleyebilirim. Yani sonuçta ilkokul 5'teki bir çocuk ne kadar hani bilinçli ve şuurlu olabilir ki? Bahsettiğimiz yıl 1985. Hani e, bugün 10, 11 yaşındaki çocukların hepsi çok daha işte Robert Kolej'e ya da hedeflerini biliyorlar ama bizim o zamanlar ben yani Robert Kolej'in adını sadece annem söylediği için duymuştum. Ama hani bir hedef doğrultusunda çalışıp yani biraz da tabi her şeyin içinde biraz da şans da var. Kazandıktan sonra hani 11 zeki yaşıma gelip üniversite seçmeye geldiğimde de hani çok aşırı bilinçli olduğumu, çok aşırı şuurlu olduğumu çok da iddia edemeyeceğim. Hani üniversite yani liseden sonra üniversite sınavına girerken bizim zamanımızda işte TM'ciler ne yazıyor? İşte işletme İktisat <gülüyor> Uluslararası yazıyor. Biz de İktisat <gülüyor> Uluslararası yazalım diye girmiştik. Yani evet belli bir hedefleme, belli bir hayat haritası demeyelim de en azından bir yönü vardı ama hani aşırı da ya ben de işte çok istiyorum işte ulusal okumak istiyorum diye dememiştim. Gerçi şöyle e, girdikten sonra da doğrusu girerken de biraz biliyordum ve hani kazandım zaman oldukça sevinmiştim. E, okurken de gördüm ki yani gerçekten doğru yere de girmişim aslında yani çok da memnunum yani bugün bir spor şey yazarı olmaktan bir medya insanı olmaktan çok memnunum ve çok tatmin ediyor olsa da. Ben eminim dışişleri de benim için çok uygun bir meslek olurdu ya o zaman çok çok severek mezun olmuştum ve dışlarına girmeyi de çok planlıyordum zaten mezun olduğum sırada. Güzel evet yani tamamen bilinçli seçimler. Keşke bütün spor yazarları bu kadar eğitimle gidip de keşke, öyle gelsin. Keşke evet Türkiye'de sporda başka bir yerde olurdu belki. E, evet spor bu sefer kavga ortamı olmaktan çıkardı <gülüyor> başka bir <gülüyor> Evet ortamı... oralara geleceğiz spor o, ortamı, evet, o, o derin sulara, derin sulara, derin sulara geleceğiz. geleceğiz. Peki lise üniversite yıllarında sporla aram nasıl? Yani biraz bahsettin Robert'te o. Yani o babulu falan hatırlarsınız. Centob'un senin zamanında değil mi? Ben babulda bu ka ne kadar yağmur temizledim biliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Asfalt aynı şimdi tabii değişti biraz babul. Ben hatta benim girdiğim sene e, ortadaki iki tane saha duruyordu. Yani şu anda suna Krachol olan ve işte yani tiyatro ve spor salonu olan yerler aslında normal futbol zaten Ben ilk girdiğim zaman ikinci senedim ben o inşaatlar başlamıştı. yani ben o inşaatlar sırasında orada en eski hallerini hatırlıyorum yani. <gülüyor> ya şöyle tabii Robert College'in çok büyük bir avantajı var hani spor yapmak için inanılmaz bir şekilde imkan, İmkaydı. teşvik ve ortam var. Ele yatılı okuyorsan ha. yani spor yapmamak için özel bir çaba göstermek yani doğru gerekiyor. Doğru, yani. doğru, doğru doğru. Ve ben hani çok severek yaptım. Basketbol takımına girdim. Sadece basketbolda değil. Mesela ben orada ya yani profesyonel ya da çok organize olduğunu ne kadar iddia edebilirim bilmiyorum ama hani profesyonel ekipmanlarla okçuluk da yaptım. Güreş hocasıyla, biz bir dönem güreş yaptık, güreş hocamız vardı. Atletizm yaptım, disk attım mesela orada, disk attım, gülle attım. Yani futbol, yani futbolu sadece amatör olarak oynadım ama yedisi, altı senede basketbol takımında yedim. Beş sene basketbol takımının kaptanlığını da yaptım orada. Ve sürekli de yani normal antrenmana gider, sonra şeyde yatak anne, yatakhaneye girmeden önce kendi aramızda oynardık. Dili gibi masa tenisi oynardık yatakhane de. Hmm. Aa. Çok sardı. Ahmet bayılır mı zaten. Osafenisi dedi ama bir Aa. anda böyle dikildim. Şey, yatakhanem büyük. Şimdi yatakhane bir bina ve kapısı kapandığı zaman spor yüzde %90'dan uzaklaşıyorsun doğal olarak. Tabii ki. Ama yatakhane içinde basa Tenisi şeyi olduğu için, odası olduğu için <gülüyor> bir yıl masa tenisi oynardık. Ya, Süper. bu okul yıllarında oynanan spor öyle bir şeydir ki ben de şimdi basketbol oynadığım zamanları hatırlıyorum. Sahada kalırdık. Bir maç biter, bir maç daha başlar. Bir maç biter, üç maç üst üste oynadığımı hatırlarım. Yani sonra artık baygınlık geçiriyorsun falan o halde. Ama, eve dönersin leş ama, gibi tabii. tabii. o leşlik falan <gülüyor> ayrı bir şey ama yani o nasıl bir adrenalin ki? Bir takım gidiyor, bir takım gidiyor. Tam gideceksin, hadi diyorlar bir kişi eksik, bir takım daha kuruyorsa hadi gel falan. Ve bitmiş haldeyken bir daha bir maça falan başlıyorsun. O aynen şu anda gözünün önünde onlar geldi. Ya e, tabii Robert Koleji'nin avantajı yani biz arkadaşlarla işte aşağıda futbol oynuyoruz, oradan çıkıyoruz. Ee, işte i̇ki kişi mesela tenis oynuyor. Ben... Mesela Ruben Koy, ...tenis imkanı çok, ben tenis oynamadım ama. Çok yani, sadece hani... ...çok kısa ve eğlencesini dışında. işte oradan gidiyor basket oynayanlar ayrılıyor. Bir basket maçı yaparlar sonra buluşup masa tenisi oynanıyor iki 2 ya da karşılıklı olarak <gülüyor> falan. Yani öyle e, ya yani keşke o kadar herkesin imkanı olabilse. Tabii. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin yani Robert Kojon'un bir uzantısı gibi e, organize ettiği için en büyük avantajı büyük kampüs okullarında e, öğrenci bu hizmetle de dememek lazım bunu. İmkan, İmkan sürekli tanınıyor sürekli tabii. Sürekli evet sürmüyor. evet. Ya bu çok kıymetli bir şey. Hı -hı. Maalesef evet. Yani ya çünkü o yaş, o yaştaki gençlerin zaten ee, o enerji tüketmek için tüket ve yani o imkanları olsa yani eminim yüzde seksen doksanı tabii ki herkesin ilgisi e, o daha farklı olabilir ama yüzde yetmiş çok ciddi zamanı buralara ve enerjisini buralara vereceğinden hiç şüphe yok yani hani dünyadaki örnekleri ortada. Doğru doğru evet o konulara geleceğiz ee, hemen bir parça arası verelim. Yoksa istersen? hiçbir tanemiz kan hepimizden daha antrenmanlı sustramayız. O kesin tabii. Biliyorsun. Biraz <gülüyor> biraz öyle bir halim var maalesef. <gülüyor> Süper. Peki, you and the night and the music. Gelsin, Kimden gelsin. Joe Chambers'ten gelsin. Hep birlikte dinleyelim. Bir soluk alalım. Akşamlar tekrar laflayacağız dinleyicileri. Bu akşamki konuğumuz... ...on parmakta on marifet. Daha parmaklara geçmedik. <gülüyor> <Değil mi gülüyor> evet evet. anca evet. eğitimi yapabildik. Sevgili Kankura Kural davetlimizi ettik. Geldi. Çok güzel bir sohbet oluyor. Aa, okulu bitirdik. Dışişleri... E, ...hayaliyle başlarken... ...bir yandan yelkenin rüzgarı... ...başka tarafa döndü. Ne tarafa evet. döndü? Ne tarafa döndü? E, spor medyasına döndü ve... E, ...hani o kadar... İlginç tesadüf ve açıkçası aslında biraz da hani Türkiye'nin o anki koşulları ile ilgili e, bir mecburiyetten oldu. Şöyle ben o zamanlar e, tabii Robert College'in imkanları sayesinde aynı zamanda e, oraya işte Uydu'dan Amerikan bahsettiğim yıllar 90-91 yani üniversiteye girdiğimde 92'de girdim üniversiteye, 92'de mezun oldum. O zamanlar tabii şimdiki gibi istediğin internet başlayalım. öncesi. Tabii tabii internet öncesi çağlar. <gülüyor> ya internetin başlangıçta işte, BBSler falan 94'te evet, yani, zaten. Evet. İlk internetin emekleme çağı 96-97 İstanbul'da Doğru. Türkiye'de. Ben tam, tam 96'ta üniversite mezunum. Bundan önce oluyor bu. Ee, i̇şte Robert Kolej'de Amerikan dergileri gazetelerinden falan ve oraya gelen video kasetlerden, uydu görüntülerinden NBA maçlarını da izliyorum. Yani, Ayime oynuyorum basketbolu. Ben de çok keyifli de izliyorum. Ve Türkiye'de herhalde NBA'yi yani Amerikan Basketbol Ligi'ni takip edebilen, düzgün takip edebilen son derece sayılı insan vardır. Yani orada belli bağları olmadığı sürece çok sınırlı yani çünkü öyle bir iletişim yok. Üniversite sırasında da spor kulübünün bir tane broşürü vardı. Yani spor kulübü broşürü. Oraya da NBA ile ilgili... Kapama göre şey yazıyorum. Yani burada e, şu anda milletin işte Twitter'a falan yazdığı gibi fikirlerimi yazıyorum. Hani gerçekten e, çok ağırlığı olan şeyler falan da değil. Tam bu sırada. E, yani öyle bir zamanlama ki. Yani üç ay sonra veya üç ay önce olsa olmayacak. Ben tam mezun oldum. 96 Haziran ayı gibi. O yaz işte ne yapacağım? Dışişleri sınavı Eylül'deydi. Hiç unutmuyorum. Eylül'de Ankara'ya gideceğim. Sen Ankaralıyım ben bu arada. O yüzden de bir başka tarafı cazibesi var. <gülüyor> Ağustos-Eylül arada var İki ay yani Eylül'de evet. gidene kadar önce İstanbul'da da bir tane bankanın sınavına girmiştim. Yani sonuçta bir bankayı da hani deneyimli olsun olur bir de. Ama Eylül'ü bekliyorum. Tam bu sırada Temmuz ayı sırasında Pest Break Basketbol dergisi ki aynı zamanda benim bir okuru olduğum dergisi. Yani her hafta alıyordum düzgün. Her ay düzgün düzenli alıyor ve çok da seviyordum. Ee, sabah grubuna geçti. re grubuna ve sabah grubu bir ekip kurmaya karar vermiş. Fakat işte o zamanlar Yiğit Arulu vardı. Ee, Yeni Yüzyıl Gazetesi'nin spor müdürüydü. Ona söylemişler yani o basketbolla çok ilgili diye. Ya bir ekip kursana bunu diye. Şimdi ekip kurmak kolay da... ...Türkiye'de NBA yani çünkü derginin önemli kısmında kısmı NBA olmak zorunda. Türkiye'de NBA'yi takip edecek insan sayısı o kadar az ki... ...Yiit Arulu bulamamış kimseyi. Bu da aslında hani benim bir şey ...aslında Türkiye'deki o zaman için en azından insan kaynağının ne kadar sınırlı olduğunu... ...benim de şansımı gösteriyor. Yiğit Arulu da, o da Robert Koleji, şey, Boğaziçi mezunu olduğu için... O broşürden biliyor beni ve Spor ve Spor diye bir amatör dergide de bir tane yazım çıkmıştı. Benimle tanışmak istiyor. Seni i̇şte. buldu yani. Buldu buldu. Harika. İşte geldi tanıştı işte Robert Kolej'de bu alışı. İyi ya senden iyisini bulacağız. Gel yazı işleri müdürü oldu dedi. Ben aynen şöyle dedim. Ya Yeter abi çok naziksin de yazı işleri müdürü ne iş yapar ben onu bile bilmiyorum. Yani senin bana teklif etti işin ne olduğunu bile bilmiyorum ben. O da şey demişti ya 3 ay sürünürsün sonra senden iyisini bulacağız dedi. Şimdi doğruya doğru çok iyi bir para teklif ettiler o zamanki şartlar için. Çünkü yazı işleyen müdürü olur derginin başına geçeceğim yani. ee, Daha 22 yaşındayım yani, hiç işleyim yok. Ben de şey dedim yani ne olacak en fazla 3-4 ay sonra beceremiyorsun diye kovarlar <gülüyor> yani. Yani ben de bir de şey denemiş olurum. Zaten Eylül'de sınava gireceğim sınavın sonucuğa belli değil. En azından belki bir sene giderse bir seneye girelim ne olacak ki acelem yok diye. Giriş o giriş. Evet. Ya bazı şeyler tesadüfen oluyor diye düşünmüyorum ben. Her şey her şeyi çekiyor. Bu böyle bir şey yani. Sistem böyle çalışıyor. Sen bir şey hayal ediyorsun ve o seni geliyor, buluyor, çekiyor işte. Tesadüfen beni buldu, yolda gidiyordum da işte böyle bir... Hayır değil, öyle bir şey yok aslında. İnsan istediği şeyleri hep istedikçe ben hep öyle inanırım. Evren de sana bunları getirip önünde sunuyor. E Şansım de, bak bakan, Evet şans. Evet. İstemezsen şans olmuyor. Olmuyor tabii. Bu biraz fikrası vardır benim çok hoşuma gider. Demiş ki Allah'ım demiş bu piyango bana hiç çıkmıyor demiş. <gülüyor> Yukarıdan ses gelmiş. Ulan demiş hiç almıyorsun ki zaten. bir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şey var yani şans ve fırsat gelir ama onu değerlendirebiliyor musunuz? Yani ben, yani ben eğer ben, e, bu işi başarılı olamasaydım yani en azından belli bir minimum standartı tutturamasaydım da zaten bu sektörde kalamazdım. <gülüyor> Doğru. İşte bu işi sevmekle de alakalı. Ve buna karşı inanılmaz tabii. sevgim var, ilgim var, merak var tabii falan. Tabii, bütün bunlar Kesin. başarı böyle bir şey zaten. Öyle, öyle. oluyor. Öyle. Ama medya sektörüne özellikle spor medya sektörüne girince artık benim yerim burası dedin herhalde ki bunca yıldır bu işte devam Vallahi, ediyor. Yani dış Dışişleri dedim. bitti o hedef. De Aynen öyle dedim çünkü... Ya zaten ben atıyorum hani başka çok sevdiğim bir işte olabilirdim. Ama o işten arta kalan zamanımın çok ciddi bir bölümünü basketbol izlemeye evet. ayıracaktım zaten. Evet, evet. Şimdi o basketbol izlemeye zamanı ayırıp onu bir de iş olarak güzel. Yapayım, tabii, Şimdi evet. bu Kaan'la sevgili Kaan'la ilk defa yüz yüze geldik burada tanıştık. Fakat öyle bir e, sevgiyle ve öyle bir enerjiyle bu işini yapıyor ki ben bugüne kadar kendisiyle ilk defa karşılaşmama rağmen ...senelerdir de dinliyorum. Ve büyük bir keyif alarak dinliyorum. Basketbolun görsel şölen olmaktan çıkıp... ...başka bir boyuta... Tabii, ...başka tabii. bir... Sev Aynen. ...insanlara sevdirecek hale getiriyor bütün... ...şeyleri işte. Kıymetli olan da ha, aslında olan. tabii ki. Evet. Yani sadece yorumculuk değil. Çünkü hakikaten hani seni izlediğinde... yani ...hiç hayatında basketbol izlememiş veya dinlememiş biri... ...yani basketbola aşık olabilecek gibi anlatıyorsun bu işi. Ya ben... E sonuçta daha mühendis kafalı olmama rağmen genel hayata bakışı olarak ben niye seviyorum beni ne çekiyor beni ne mutlu ediyor izlerken bunu bir şekilde damıtmaya gördüğüm hmm. kadarıyla onu damıtıp vermeye çalışıyorum. Elimden geliyorsa o. Çünkü yani kazanıyorlar kaybediyorlar çok değerli çok etkileyici şeyler zaten oluyor ama ne bileyim bir tane işte iki tane kardeşin hikayesinin Oraya yansıması kardeşler karşı karşıya oynarken bir formanın hikayesi. Yani oyunun içindeki bilgelikler, sürprizler, hayata dair detaylar, devam süre gelen hikayeler, geçmişten gelen, geleceğe giden hikayeler. Bunlar bana diğer yani spor, sporun kendi rekabetçi aksiyonunun yanı sıra ekstra keyifler veriyor ve ben bunları aktarmayı da çok seviyorum. Evet, paylaşmayı işte da çok seviyorum. farkı yaratan da bunlar oluyor. Yani o arkasında neler oluyor o sahada dönen şeylerin arkasında neler var onları anlamak hissetmek tabii ki çok çok daha hoş bir hale keyifli bir hale getiriyoruz Kaan'ın hikayeleriyle çok iyi besleniyoruz aynen biraz da vitamin alalım mı alalım alalım, alalım, alalım. Evet. evet güzel böyle bir eski crowd parçasının cihaz geliyor. versiyonu nesrinden geliyor vitamin c <gülüyor> dinliyoruz gelsin bakalım Daddy got a big airplane, her mommy holds all the family cash, a beautiful rose is standing at the corner, she is leaving in and out of a tune. on her body while she's stepping on a quick scent Hey! <laughs> Ee, şahane bir program bu akşam. Sevgili Kaan Kural konuğumuz. Eğitim dedik. Medya sektörüne, spor medyası sektörüne e, giriş dedik. E, tabii biz aralığa da e, kendi aramızda söyleşirken hemen aklımıza bizim de çocukluğumuzun, gençliğimizin, e, yani benim çocukluğumun, Ahmet'in gençliğinin değil. Benim genç kızlığıma geldi. Benim evet. <gülüyor> e, de çocukluğum. <gülüyor> e, yani biz şöyle Ahmet'le dedik hani Türk insanında basketbolu sevdiren dizi beyaz Gölge dedik ama sen dedin ki aslında bu sadece Türkiye'de değil dünyada da çok büyük etkisi olan bir dizi. Kes, kesinlikle. Evet, evet, Ve Amerika Birleşik Devletleri dahil ki Amerika Birleşik Devletleri'nin hani e, kültüründe çok önemli bir şey basketbol ama ee, ...global anlamda hep şey derler... ...bir Barcelona Olimpiyatlarına... ...işte profesyonel oyuncuların Michael Jordan'ların falan gidip... ...orada diğer ülkelerle... ...mücadele etmesi... E, ...büyük bir dalga ve heyecan yaratmıştır... ...ve büyük bir etki yaratmıştır global anlamda... ...bir de beyaz gölge ve tüm dünya için geçerli... ...Amerika Birleşik Devletleri için de geçerli... Ee, ...çok popüler ve çok... E, ki o zaman tabii televizyon kanallarının sayısının da az olması itibariyle çok kişiye ulaşması Türkiye'de tek kanal var tabii o dönem ama dünyanın genelinde de çok fazla alternatif olmaması ve o zamanın en popüler dizilerinden biri olması in gençler arasında özellikle inanılmaz bir basketbol cazibesi yarattı. Çünkü o bir lise takımının hikayesini evet. anlatır. E çok da güzel bir Dizidir. İnsan ilişkileri çok İnsan fazla Herkes tabi tabi. Yani herkes salamidir, kulichtir, evet. <gülüyor> bilirdi yani. Evet, onlarla yatıp kalkardık. Tabi yani, tabi, yani hiç kaçırılmazdı. Peki bu yani böyle şimdi hani komplo teorileri oluyor işte Amerikalılar bazı şeyleri gazlamak için böyle filmler diziler yapıyor falan. Öyle bir şey olabilir mi bu iş? Alla e, olabilir. Sonuçta Amerika'daki mesela hukuk dizileri çok güzeldir ama o her zaman işte Amerikan hukukuna olan güveni tazelemek için yapıldığı söylenir. <gülüyor> Belki vardır ama sonuç itibariyle e, kaliteli bir iş yapmak da çok büyük öncelik oluyor. Yani onların asıl amacının kaliteli bir dizi yapmak. Ha oradaki temayı basketbol olarak seçmesinin altında nasıl bir motivasyon veya nasıl bir yönlendirme var ona bir şey diyemem ama. E, çok işe yaramış ve gayet de güzel. Tabii tabii yok yok yani o misyonunu şey yapmış çünkü yani yanılıyorsam düzelt. Amerika'da basketbol o yıllarda hani şimdiki yerinde değil. Yani yok, beyzbol kesinlikle. veya Amerikan futboluyla hiç alakası yok, yok. yani. Ee, şöyle beyzbol tabi Amerikanın sporu Çok uzun süre bir numara gidiyor Futbol devreye girdikten sonra Futbol yavaş yavaş beyzbolu yakalıyor geçiyor Futbol bir beyzbol iki Sonra basketbol ve diğer Birçok sporu arçalara geliyor Basketbol yavaş yavaş yükselse de Aradaki makas korkunç açık. Evet. Ya, hokey bile ciddi anlamda şey. Doğru. Şey. Hokey tabii Kanada etkisiyle ve evet. kuzey yani güney yerellerde evet, çok tabii. daha az oynanıyor. Ama o da şey atletizm bir sürü başlıyor. Şey. Evet, voleybol Doğru, vesaire tabii. var. Amerika Basketbol yükseldikçe, yükseldikçe yükseliyor. Bunda işte şeyin de etkisi var. Ee, basketbolun genç nesle çok daha hitap ediyor. Daha aksiyon temelli bir oyun olmasının da şey var. Baseball mesela biraz demode bir spor. Yani, de doğası gereği, gereği evet. Yani yeni jenerasyon için aksiyon temelli basketbol falan daha hitap ediyor ama beyzbol kan kaybettikçe basketbol oldukça yükseliyor Amerikan futbol hala açık ara bir numara Evet ama evet. basketbol şu anda net bir şekilde iki numara iki numara kan futbol yani Amerikan futbolu veya bizim yani bildiğimiz sakırla araması ee, yani son derece sınırlı sakırlı yani futbolla özellikle yani Türkiye'deki futbol Çünkü benim anladığım anlamda keyifleri çok fazla barındıramıyor Ben de çok işine giremedim zaten yıllar içinde ama ne miyim İngiltere Premier zaman içinde işte Arsenal'i falan severim. Seyrederdim ama ondan da çok uzaklaştım. Amerikan futbolunu bir ara bayağı seviyordum. Bana çok e, keyifli gelir belli açılardan. Ama son yıllarda özellikle bazı yere fazla konsantre oynuyorum onu da çok takip edin. Çok da ciddi takip etmek gerekiyor. Yani evet. yarım yamalak izlenme, iz, izleyince de o kadar keyif alamıyorum ben. Yani biraz daha kendimi vermem lazım. Ama e, maalesef yarım yamalak takip ediyorum Amerika Futbol'da. E, ama o tarafta bir, bir yazı veya bir yorumculuk yok. şeyi yok değil mi? Sadece evet. basketbol. Hayır. Yazı bir de şey de var. Yeni yüzyılda köşe yazıları var. Doğru. Öyle başladı daha doğrusu. Öyle başladı. Evet. Ha, evet. şey e, Fast ondan sonra beraber aslında beraber, beraber. şöyle aslında Facebreak önce ama Facebreak'e girer girmez yani 96 Ağustos muydu? Ağustos olması lazım. 96 Ağustos'ta başlar başlamaz yeni yüzyılda da yine düşünebiliyor musunuz 20 yaşında, 22 yaşında üniversiteden yeni çıkmış ve aslında geçmişi öyle en azından basketbol geçmişi çok kayda değer olmayan biri olarak ...insan kaynağı sınırından dolayı... ...ben direkt yeni yüzyılda ki o zaman çok değerli bir gazeteyi... yazmaya da başladım. Çünkü Fastbreak'te... Hani iki sayıyı başarılı olduktan... Aa ...sen bunu işten anlıyorsun gel yaz dediler yani. Öyle başladı aslında. O, bir nasıl bir, o da ciddi bir rutin... ...ve o da emek isteyen bir şey değil mi? Doğru ama birbiriyle o kadar paralel ki... ...yani sonuçta dergi için... ...basketbol maçını takip ettikten sonra... ...oradan işte geniş bir konu... ...falan diye bir... ...araştırma yaparken... ...aynı zamanda izlediğim maçın... Ee, sadece günlük o maça özel onun özetini de ya da işte maç hikayesini ya da maç tenkitini de gazete yapabiliyordum. Yani aslında e, dergi için yaptığım araştırma tutacağım notları gazeteye yazmış oluyordum ne? bir, bir nevi. Yani. Birbiriyle çok grift işlerdi. O yüzden doğru, hani doğru. ikinci bir iş gibi görmedim hiçbir zaman onu. Süper. Şu anda yazılı basında bir şey. Yok uzun süredir yazılı basında. Yok. Zaten uzun süredir yazılı basında pek yok da. O da doğru. Evet. evet. evet. O da doğru. Uzun süredir... En son vatan 2016'ya kadar vatandaydım. 2016 vatandan ayrılından beri yazılmasını Sokrates dergide yazıyorum ama sadece evet, evet evet sadece o, evet. köşe yani sadece dosya olarak yazıyorum o, Ay, ayda bir kere. O da çok başarılı bir girişim. Çok yani, yani çok iyi çok kıymetli bir evet. bir iş. Sokrates'in yaptığı evet. Ne yaparsın Bir parça yapalım. arası verelim isterseniz. Peki. West of the Moon geliyor. Gelsin. Joe Lovano triyodan dinleyelim. laflayacağız dinleyicilere. Bu akşamki misafirimiz Kaan Kural. Atilla Aygin'in organizasyonu yaptı. Kaan güzel hikayeden anlatıyor. Ben arada akşam kesiyorum. <gülüyor> Aa, şimdi tabii konuşmalardan ve konuşma şeklinden de anlaşılıyor. Kaan bir basketbol maçı anlatır gibi. Böyle bir makine otufak edasıyla konuşurken <gülüyor> biz ancak ee, seyirci koltuğunda yavaş yavaş Bize konulara girebiliyoruz. Ağzımıza dinliyoruz onu. Yani. Ama... Ee, bir rock konserine gelmiş e, pardon <gülüyor> özür dilerim caz konserine gelmiş rock gitarist. Diye gitar. süper. <gülüyor> süper. Şimdi arada sohbet ederken konu geçti. Hangi takımı tutuyorsun? Takım tutuyor musun? Tutmuyor musun diye çok güzel bir şey söyledi. İyi oynayan kazansın. Ee, ya Gerçekten öyle. Çoğu zaman e, bunu beni tanıyan ve yakın insanlara bile anlatmakta güçlük çeksem de çünkü çok kolay rastladığımız bir tür yaklaşım değil ama hani beni bir süre sonra tanıdıktan sonra insanlar daha hani hak veriyor. Ben gerçekten herhangi bir takıma veya herhangi bir tarafa yakınsamıyorum içinde. Ben oyunun kendisini çok sevdiğim için ki bu basketbolda bir temel ama bütün sporlar için o sporun en hakkını veren en doğru şekilde ona yaklaşan en doğru çalışmış ve eğer geçmişini biliyorsam kendisini aşmış ve takımları oyuncuları çok çok daha fazla seviyorum ve onları yani bu taraftarlıktan çok evet. desteklemek varsa gönlük gönül kayması diye bir şey varsa oluyor ve o maçtan maça bile değişebiliyor. Yani pek çok kişi ya kardeşim sen işte A takımını tutmuyor musun? Nasıl oluyordu ertesi gün B takımına? <gülüyor> ya ee, maçın yarısına evet. nasıl değişiyorsun? Evet. Ama öyle hakikaten. Ne bileyim atıyorum. <gülüyor> e, Manchester City şu anda hani en zengin ve en popüler ve Evil Empire gibi gözüken <gülüyor> takım oluyor. Yani City mesela Watford'la oynuyorsa. Eğer City gerçekten çok doğru prensiplerle oynuyorsa kazanması için destekliyorum. Veya Watford'ı biliyorum onların hani... Bir, birkaç haftadır oyun sistemleri değişmiş ve çok iyi bir direnç gösteriyorsunuz. Onları da destekleyebiliyorum yani. Hiç. E, farklı, Sport, o konuda çok da rahatım. Çok güzel evet. evet. Bu, bu kıymetli bir şey yani fanatik olmamak en kıymetli çok kıymetli evet. Ee, peki yani bu şimdi sorunun başında da söylediğin gibi hani bazı insanlara bunu anlatmak hakikaten zor. Çünkü ee, hani bu ne eğitimle ilgili bir şey ne hani işte tecrübeyle veya biraz kültür... saygıyla garip bir şey Yok, bu. Yok bu farklı bir şey. Biraz kültürel evrimle çok alakalı galiba. Yani sonuçta e, genetik diyemem. Çünkü genetik bir şey değil bu. Ama e, kültürel evrimle alakalı. Yani bize çok küçüklükten beri izleme şekli ve e, bir şekilde Amerikanın alignment dedikleri. Yani kendini konumlama e, şeyi e, mekanizması hep bir yerde oturtuluyor. Ben hiç onun oturmamış nedense ilginç bir şekilde. O evrimden geçmemişim belki de. Ee, ama yani benim çok değer verdiğim fikirlerine, spor sevgisine çok saygı duyduğum pek çok arkadaşım bu, yani bunu yapmadığı gibi algılamakta bile zorlandığı oluyor çoğunun. Uzun süre beni tanıdıktan sonra böyle de bir tip varmış diye biliyorlar. Şimdi o çok enteresan bir şey. Biraz programa kayda başlamadan önce konuştuk kendi aramızda. Yani bunun ıı, getirisi götürüsü çok başka. Yani sporu bir spor olarak seyretmekle bir fanatik spor taraftarı olarak izlemenin arasında çok büyük farklar var. Yani alınan keyif açısından. Yani bizde böyle ben sanki bizim taraftar böyle bir mazoşist bir yaklaşımı var gibi. Yani hani sahadaki futbolcu da bundan besleniyor veya bunun etkisinde kalıyor gibi e, düşünüyorum. Yani. Sen bu konuda neler sö söylemek istersin? Şöyle yani, ben temelde ben oyuna çok aşık oldum işte. Oyunun mekanikleri beni çok daha büyülüyor. Ve o mekaniği çözmeye çalışan takımlar sporcular. Fakat genelde insanlar e, sırf Türkiye için geçer, Türkiye için biraz daha fazla geçerli ama sadece Türkiye için geçerli olan bir dönem yok. Avrupa'sında çok daha geçerli bu. Genelde e, bir duygusal yatırım yapıyorlar spora ve sporculara veya takımlara. Ve bu duygusal yatırım zaman içinde artıyor, birikiyor ve o yatırımla birlikte ciddi anlamda bir ...bir çeşit tek taraflı aşk oluşuyor orada. Ve o bağlılık üzerinden... ...artık spor izlenmeye başlıyor. Bir kişilik bulmak falan da... Kimlik, kimlik parçasıydınmek. Evet. Ve hani o duygusal yatırımı yaptıkça... ...yani atıyorum Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı... ...Manchester United'ı ne bileyim... ...hangi takımı takip ettikçe... ...ona bir... ...çünkü zam, parayı geçtim. Zaman ve bir... Duygus, ...duygu ayırıyorsunuz oraya. Ve onun içinde... ...onla özdeşleşme var... ...o duygusal yatırımdan bir karşılık bekliyorsunuz... ...bir süre sonra olumlu veya olumsuz... ...bu tek biraz platonik aşka dönüşüyor... ...veya bir kimlik edinmeye dönüşüyor... ...bir aidiyete dönüşüyor... ...böyle ilişki kuruyor genelde sporla... ...ben ama genelde oyunun... ...mühendis tarafından o yüzden diyorum... ...ben oyunun mekaniklerini... ...oyunun kendi içindeki dinamikleri... Genemizli. ...yenmesinden çok daha hoşlukta oluyorum... ...yani benim için formanın renkleri... ...kişilerin isimleri hiç önemli hmm. değil... ...onlar A, B, V, C... ...denekleri gibi bakıyorum ben daha Öyle. çok... Kaan hep kafamda bir soru vardır. Ve tabii sporun içinde çok daha hepimizden çok daha fazla olduğun için ve de aa, bu objektif görüşüne inandığım için önceden konuşmadığımız halde bu soruyu sana yansıtacağım. Futbol seyircisiyle basketbol seyircisi ve diğer işte voleybol seyircisi. Bunların aralarında ben baktığımda dışarıdan çok büyük farklar görüyorum. Kültürel farklar görüyorum bir kere. Bu ne kadar doğru nasıl bir yaklaşım var mı yok mu? doğru. Şöyle bir temelde bir şey var. Basketbol ve voleybol sonuçta bir salon sporu. Salon sporu olduğu zaman da doğal olarak temelleri de bir şekilde yapmaktan onu ona tanık olmaktan geliyor. Ve maalesef Türkiye'deki salon sayısı sınırlı olduğu için çoğu büyük şehir merkezlerinde veya özel okullarda olduğu için Buna ilk tanık olan insanlar daha çok işte büyük şehirlerde, Bilim. şehir merkezlerinde ve özel okullardan geliyorlar. Doğal olarak bir daha farklı bir demografik altyapıdan geliyorlar. Futbol ise öyle değil. Yani futbolu bugün boş bir arazide, Biz so bir çocukken, iki tane sokak, bu. Yani, sokakta Tabii. oynardık tane Bu daha geniş kitlelerin takip edebildiği, daha büyük kitleleri tetikleyen ve doğal olarak duygu yoğunluğunda da çok daha fazla, e demografik yelpazenin de çok daha geniş olduğu bir alan. Ama mesela basketbol popülerleştikçe futbol seyircisinden çok fazla parka kalmadığı yerleri de görüyoruz. Ama salon sporu olmanın getirdiği ayrı bir şey. Aynı şey mesela Amerika'da Amerikan futbolu ve basketbol için de söylenir. Evet. Ee, Amerikan futbolu da çok daha rahat yapılır. Basketbol ki Amerika'nın imkanlarına rağmen yapmak için belli bir e, ne derler, ekipman altyapısı gereklidir. O yüzden aynı, benzer şeyler. Amerikan futbol basketbolu için de söylenir Amerikalılar için. Türkiye'de biraz daha geçerli. O demografinin yayılması, genişlemesiyle çok daha alakalı. Peki bu spor seyirciliğinde yani işte Kıta Avrupa'sı ile Amerika'yı yan yana koysak çok belirgin farklar var. Net, çok net. Bu biraz şeyle alakalı. Atlantik çok belirleyici bence. Ama mesela Güney Amerika da daha Avrupa'ya daha yakındır. Atlantik'in bu tarafında olması ona. Amerikalılar ilk günden itibaren kanaat önderleri vasıtasıyla olayın kurgusu işte ta takım sahibi. her şey çok kapitalist olduğu için orada. Oradaki takımların hiçbiri mesela buradaki takımların çoğunun bir hikayesi var. İşte Olympiacos, Panathinaikos biri e, liman işçilerinin evet. temsilcisi. İşte Barcelona aslında Katalan e, bağımsızlığının i̇şte, timsiyadır. Evet. Celtic Rangers, dini, kültürel binlerce motif var. Yani Inter Roma, Avru Avrupa'nın 10 bin, bin küsür yani 5 bin küsur yıllık getirdiği bütün mücadelelerin birer yansıması spora yansıyor. Evet. Yani etnik çatışmalardan dini çatışmalara işte sınıf çatışmalarına şey hepsi bir şekilde futbol sporda yansımaları da var. Amerika öyle değil. Amerika'da profesyonel bir organizasyon olarak konuşsam da Amerikalılar sporu entertainment yani eğlence sektörünün bir parçası olarak değerlendirirler. Profesyonel takım sahipleri tarafından yönetilir. ...Amerika'daki sporlar. İşin eğlencesi o yüzden çok daha fazla. Onlar baştan bunu eğlence üzerinden kurgulamışlar. Öyle söylemlerini öyle geliştirmişler. Gerek takımlar, gerek medya mensupları... ...gerek yapanlar, gerek yöneticiler... ...gerek e, teknik idareciler... ...hepsi öyle. Bizde ise... E, ...daha doğrusu kıta Avrupası için diyeyim. Bu biraz daha işte o tarihin getirdiği... ...bütün o mücadelelerin birer yansıması olduğu için... ...o mücadelelerin bir başka dışa vurumu... Aynı zamanda e, içimizde yaşadığımız e, çekişmelerin bir e, arenası. Şimdi onu diyecektim Aldan, arena şeyi aynı futbol sahaları ve hafta diğer aynen. spor sahalarına geçiyor. Bizdeki aynen. Avrupa'daki arena kültürü. Kültürünün tabii, bir yansıması tabii, herhalde. Tabii ve aynı. bir şekilde Öteki şiddet, tarafta arena yok çünkü. Bir de insanın <gülüyor> en temel şiddet ihtiyacına dayanıt veren bir tarafı da var oraya kavuştum. E bunun ne kadar beslediğinizle alakalı. Mesela en basit örneği bundan 30 yıl önce İngiltere'deki futbol izleme kültürüyle şu anki futbol izleme kültürü arasında dağlar kadar yani İngilizler bunu nasıl edip nereye getirdiler 30 yıl öncesine oranla? Hani hooliganizm dediğimiz şey İngilizdir yani. Bu evet. organizmin H'si kalmadı artık İngiltere'de. Doğru. Evet. O da Amerika'ya yaklaştı. Tabii herhalde bu Çünkü ettiği için birbirleriyle... Böyle çok daha para kazanıldığını keşfettiler. Evet tabii evet, evet işte. Evet. Bu iş böyle. Evet, böyle. Ne kadar ekmek o kadar göfte. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Hemen bir parça diyelim o zaman. My ee, favorite things. Gelsin. Ne kadar ekmek ee, o kadar köfte benziyor. <gülüyor> evet evet aynen. Great Scarpite ve Arvan Ortiz'den dinliyoruz. Tekrar iyi akşamlar sevgili Laflıcaz dinleyicileri. Joecaz Radyo'da e, bizi dinlemektesiniz şu anda. Bu akşamki konuğumuz sevgili Kaan Kural. E, keyifli bir e, sıcak bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Spor sohbeti. Spor sohbeti <gülüyor> ama daha bir hayli de aslında notlarıma bakıyorum. Bir hayli de başka konuşacağımız konular var. Sporu yavaş yavaş artık kapatalım ama aklımızda hep de şöyle bir soru var. Yani bu kadar NBA ile haşir neşir olup da... böyle bir enteresan ilginç bizle paylaşmak istediğim bir anısı var mıdır? Mutlaka vardır ama ya, çok, çok vardır. Var. Da bir tanesi, evet. iki tanesi. Yani böyle evet hoş. Sendeki gelen... keyifli, çok var. Ya işte 2013 NBA finallerini anlatırken orada yerinde anlatırken işte Miami. ...son çeyreğe çok farklı yenilik girmişti ve bütün Miami seyircisi e, tribünleri terk etmeye başladı artık şampiyonluk ihtimali diye. Fakat inanılmaz bir görmüşler. Yani çok ünlü bir maçtı. Sonra kapılara dayandılar geri girmiş ama çıktığın zaman geri giremiyorsun. Hmm. Şey yapıyordu bizde tam o sırada e, bir çeyrek arası oldu tuvalete gideceğim böyle yalvarıyorlar bana kapıyı açayım diye böyle dolarları <gülüyor> gösteriyorlar 100 <gülüyor> dolar 200 dolar öyle kapıyı açayım diye bakar da açarsam benim de başım belaya girecek öyle Çok kalmıştım iyi. ama salonda salonun yarısı sadece kalmış ve onlarla birlikte 2013 e, maçını izlemiş. o maç sonra uzatmaya gidip kazanmıştı bir de düşünün bin küsür dolar para vermişler maçı izlemek için ee, sonra e, yes, hayal yes, kırıklığıyla dördüncelikle çıkıp çıkıp belki de tarihin en önemli maç sonunu kaçırıyorlar. Bu enteresan. Evet. Miami, Wade'in falan olduğu. Wade Şimdi LeBron'un LeBron'un Lebron oldu. olduğu yıllar, evet. Onun dışında çok var işte. Yani New Orleans yani bir sürü şehirde her şeyde bir kere bir hikaye oluyor ne olursa olsun sporla birleşen. İyi. New Orleans'ta tibsah yemiştim mesela NBA <gülüyor> All-Star'a gittiğim zaman. Çok canlı yani çok seyahat oluyor mu? Bir zamanlar oluyordu. Oluyordu yani oluyordu. en azından Bir oluyordu. son sonra iki yıla kadar. Sonra yavaş yavaş kur arttıkça, kuru seyahat arttıkça seyahatler <gülüyor> azaldı. maalesef. Evet, seyahatler azaldı maalesef. Seyahat kur endeksini. <gülüyor> bundan aynen. sonra artık televizyonu bile zor sonra, Evet, aynen. Doğru. O da doğru. Ee, Ama bana dediklerine göre kurlar böyle kalmayacakmış. Ne olacak? Düşecek. Çok düşecek. Öyle. Az kaldı. Bekliyoruz. Az kaldı. Evet. Bakalım. Sistem değişti mi kurlar da değişir. E, tabii. Değişir tabii her şey birbirine endeksi. Eee... Ben bu iktidarı çok endeksliyim. Bunların <gülüyor> öyle düşmesini güzel, bekliyorum. Evet. Hepimizi bekliyoruz. Ee, peki şimdi yani basketbollu bir birazcık arkada bırakalım çünkü senin hayatında yer tutan bir de yani e-spor diyeceğim ama doğru, doğru bir ifade doğru, herhalde doğru, değil doğru. mi? Ee, birazcık oradan bahset. Yani çünkü bu da çok yükselen bir trend son zamanlarda. Zaten son zamanların hikayesi. Yani daha doğrusu geniş bant internetin dünyada yaygınlaşmasıyla e, var olabilen bir konu. Aslında temelde e, bilgisayar oyunlarının, karşılıklı onun oyunlarının bir çeşit daha rekabetçi hale gelmesi. Aslında geleneksel bizim bildiğimiz sporların daha dijital, dijital olarak yapılanlarına benziyor. Yani bir zamanlar nasıl futbol işte tarlada oynanırken daha organize olmaya başlıyor. Bu da işte bilgisayar oyunlarının çok geniş kitleler tarafından oyunu oyunların daha rekabetçi, daha sistemli ve organize bir şekilde en iyilerin, en iyi yapanların arasındaki maçlarını organize etme e-spor deniyor. Ya bunu mesela FIFA gibi futbol oyununun da bir e-spor versiyonu var. Dijital olarak oynuyorlar. Ama benim işte daha çok dahil olduğum, şu anda belki de e-sporun en popüler branşlarından biri olan League of Legends'da işte 5'e 5 beş oynanan bir çeşit Paintball diyorum ben ona. Paintball'un e, karşılıklı dijital olarak, bilgisayar üzerinden oynanın. E, 2012'den itibaren, geniş bant internetten itibaren, dünyada özellikle Z jenerasyonu, hep jenerasyonu evet. onların büyük bir ilgiyle, özellikle Asya'da, dünya genelinde inanılmaz bir ilgiyle takip edildiği ve Asya'da neredeyse bir numaralı spor konumunda. Çin'de, Şamponya'da falan bir numaralı gerçekten. Evet, evet. Yani futboldan, basketboldan daha ciddi, daha, daha fazla demek belki çok doğru değil ama daha yoğun gençler arasında daha yoğun takip ediler. Ya böyle koskocici stadyumlar falan ne olduğunu görüyorum. Evet çok. Online olarak 80-90 milyon tane unik işte e, tekil e, izleyici tarafından izlendiği direkt ölçülebiliyor. Çok büyük bir ilgiye takip ediyor. şey ediyorum. soracağım? Bu böyle biraz el becerisi isteyen falan tabii, bir şey değil mi? Tabii, tabii, tabii. Çünkü şeyden biliyorum. Ben e, fena da araba kullanmam. Bununla ilgili de eğitim de aldım araba kullanmaya alakalı. Bir o zaman daha oğlumun arkadaşlarının evine gittik. Hamza dediler sen çok iyi araba kullanıyorsun. Gel sen de bir araba yarışı yapalım. Böyle büyük ekran kurmuşlar. Herkesin elinde böyle bir joystick, joystick var, yani. var. Araba yarışı falan. Dedim hepinizi yerim çıtır, çıtır. <gülüyor> <gülüyor> Ne <gülüyor> mümkün. Daha başlar başlamaz. Orada takla at. Bu duvara tosta onu yap falan filan. Dedim ki ben bırakın. Ben böyle bir şeyle sınanmak istemiyorum. Ya o koordinasyon ben çok. Başka bir şey bu. Tabii. Ve bu Zamanlı yeni kuşakta, yeni kuşakta çok olacak mutex bir şey. Bunlara el yatkınlığı çok fazla. Yeni doğmuş çocuğun iPad'in üzerinde parmağıyla fotoğraf büyüttüğünü görüyorum neredeyse. Tabii, tabii. Ve bir müddet sonra bu direksiyon, direksiyon hepsi kalkacak arabalarda. Joystick'le bu arabalar kullanılacak belki ve biz kullanamayacağız. Ya olabilir. Ya şöyle ben oğlanla arada PlayStation oynuyorduk da şimdi diyor ki baba işte şundan şut olacak, bundan pas olacak. Şimdi ...tamam güzel hani şut falan çekiyorsun... e ona bakıyorsun onun on parmağı başka düğmeye basıyor. Tabii yani, piyano çalıyor değil piyano mi? Piyano çalıyor. Hayır, hayır, ya yani. oğlum sen ne yapıyorsun? Ben bir tek şut atabiliyorum. Ya sen zaten şut at yeter falan diyor. <gülüyor> <gülüyor> baba baba. Şey gibi. Çünkü artık oyunlar gelişti ki... ...şimdi işin stratejik tarafı, koordinasyon tarafı o kadar artmaya başlıyor ki... Evet tahmin ediyorum. Yani bu şey gibi yani... ...hakikaten piyano çalmaya benziyor belli açılardan... ...gel işte şu iki tuşa bas, iki tane de şey... ...smoke on the water'ın nakaratını çal, çal yapıyor. O sana on parmak fly top to bambulbiyi çalıyor ya. yani. Acayip, evet. acayip bir şey. Müthiş. O koordinasyon falan müthiş. Ben bakıyorum böyle yani. İnanılır gibi değil. Biz hani bu tek parmak taktülü yazmaya benziyor. Heh. Ben çok iyi tek parmak taktülü yazıyordum. Ama 10 <gülüyor> parmağa geçince şimdi klavyede hiçbir şey yazamıyoruz. <gülüyor> Peki sen bunları oynuyorsun da önemli bir kısmını oynuyorsun. Yani böyle bir hani yarışmalara veya Yok, o... müsabakalara katılma seviyesinde Yok. mi? Yok. işte basketbol oynayıp daha sonra e, en iyileri yorumlar gibi bunları da oynayıp daha sonra şu anda en iyi dünyanın en, iyi. Çünkü dünyanın en iyilerinin yani 3-4 milyon dolar kontratlar aldı, profesyonel sporcular olarak yaşıyorlar. Tabii, Bunun hayatları tabii. buna göre gidiyor. Onları e, müsabakalarını anlatıyorum sadece. Peki bunlar hiç Olimpiyat'a falan girecek mi bu tarz şeyler? Biz... yoksa bunların kendi olimpiyatları var. Şöyle en ciddi tartışma zaten şu anda dünyada o. Özellikle daha gelenekselci bakanlar, IOC, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, şiddetle reddediyor. Ee, bunlar bir oyundur diyor. Yani bunlar spor değildir. Çünkü olimpik ideal, sporu en çok tanımlayan şey olimpik ideal. Yani sitius, altius, fortius. Evet. Daha hızlı, daha yükseğe, daha güçlü. Şimdi bu tanımın içinde e-spor oturtmak biraz doğru zor, değil. Evet. Ama bu tanım sporun yegane tanımıdır. mıdır? Buralar biraz soru işareti. Şöyle bir şey oldu. Asya oyunları ...ki aslında olimpiyat... ...yani onu Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin çatısının altında yapan... Asya ülkelerini kapsayan bir şey. Orada o e-sporu aldılar. Ha, içine, ay, Ve enteresan. inanılmaz büyük ilgi gördü. Hmm. Paris Olimpiyatları 2024 için... ...biliyorsunuz her olimpiyatta 3 spor değişiyor. Evet. Korkunç derecede bastırdı. Paris Olimpiyat Komitesi çok istiyordu e-spor ...çünkü şu anda dünyadaki en takip edilen yani, şey olduğu için... için ...bir, bir şeyleri şey, evet. IOC izin vermedi... 2028 Olimpiyatları ile ilgili e, değişiklikler geçtiğimiz hafta yapıldı. Gene e-spor almadılar ama altı farklı sporu biliyor musunuz Olimpiyat programına? Hayır ben bilmiyorum. Surf, Surf evet. Kaykay ve e, şey, e, dağ şey duvar tırmanışı, tırmanış. speed climbing dedikleri du, e, duvar tırmanışı. Şimdi bunların hepsi tabii ki olimpik ideal yaparım işte, evet. ama çok daha modern şey, e, dönemin evet. ekstrem sporları. Yani eksen de yavaş yavaş değişiyor. IOC'nin de o durduğu çizgiden belki çıkacak. Çok da önemli değil. Onlar da kendi olimpiyatını düzenleyebilir. Çok da önemli değil aslında. Ha, tabii ki tabii ki. Peki yani şunu düşünüyorum özellikle bu e-sporlardan bahsederken atıyorum yani bundan 100 sene sonra veya 300 sene sonra bütün spor buna mı dönecek? Böyle bir şey olabilir mi? ya. Zannetmiyorum. Ya her zaman fizik spor evet. olacak. Evet. Şimdi mesela en çok tartışma konusu siz de içindesiniz. Herkes içinde. Metaverse konusu. Yani bu bir alternatif veya bir yansıtma olabilir dijital bir şekilde. Çok popüler de olabilirler. Ama o olacak ve bu olmayacak ben ona çok katılmıyorum. Hmm. Bu, i̇kisi birden gayet rahat olabilir. Olabilir zaten. tabii ki neden olmasın. Doğru. Ve ben mesela kendimden biliyorum. Yani ben basketbol maçı izlemeyi de çok seviyorum. Espor karşılaşması izlemeyi de hmm. çok seviyorum. ya yani bu ikisinin aynı anda olmamız için hiçbir sebep yok bence. Evet güzel. Dijital dünya çok hızlı büyüdüğü için sanki o büyüme sonsuza dek sürecek ve her şeyi kapsayacakmış gibi bir genel algı var. Diğerlerini yok edecek algısı e, var. Ama bir yerde bu büyüme ve şey belli bir doyuma ve şeye ulaşacak diye düşünüyorum ki pek çok projeksiyon da ona yak daha yakın oluyor. Ay şimdi şeyden söylüyorum mesela şimdi demin Metaverse falan dedin hakikaten bunlar yani ciddi anlamda düşündüğü zaman ürkütücü şeyler. Şimdi H&M Metaverse de dükkan açmış. Yani bayağı <gülüyor> giriyorsun içine H&M mağazasına girmiş gibi işte raftan bir şey alıyorsun parasını ödüyorsun falan. Hani sporda buna yani atıyorum bir, bir gülleci evde durup bir salona girip orada da sporunu gerçekleştirecekmiş gibi hani ileride diye düşünüyorum ama. Yok o başka tür spor yapacak. Başka şeyler yani e, ...dijital dünyanın gerektirdiği becerilerin olduğu bir spor yapacak. Gülle'yi gene normal fiziksel dünyada atmayla almayacak. Atacak. Yani öyle vücuduna elektrotlar bağlayıp da atacak... ...şöyle 100, kademeye gelmeyiz inşallah. 150 sene sonra olabilir. Olur. Ama yine ben... ...yani aman bütün gün elektrotla takılalım diyeceğini çok düşünmüyorum. Yani dışarıda basketbol oynayıp... ...2 saat gelip evde... E, ...basketbol oyununu... O ...oynamak da mümkün sonuçta. Tabii itibari. tabii doğru. Doğru. 150 sene sonra global ısınmadan dolayı atacak ok bile bulamayacak. Evet, zaten, doğru doğru. doğru. Evet, Sadece evet, yüzme evet, kalacak geriye. Aynen aynen. Evet. <gülüyor> Hepimiz yüzme, yüzme ve stopu dışında <gülüyor> spor aynen, kalmayacak. Aynen. Artık evet. bizim de evet yüz geçirimiz mi çıkar ne olur bilmiyorum. Nasıl bir evrim geçirir insan oğlu görecez. Ama önce Marmara'yı temiz tutmamız lazım. Evet. Bir de iç denizimiz o var. <gülüyor> aynen aynen. Bir parça arası verelim yine. Blues Edition. Matthew Ship Quartet. Kaan Kural. Sevgili Kaan için on parmağında on marifet dedik. Daha ne marifetler var? Yavaş yavaş şimdi. Yelkenimizi o sulara doğru atacağız. <gülüyor> Dize oyunculuğu. Hangi parmağa takılıyor bilmiyoruz. Film yapımcılığı. Bir daha o var. Evet, bir kısaca bunlardan bahsetsene Kaan. Sonra daha başka bir konuya geleceğiz. Başka bir konuya derim, derim, derim bir konuya derim, geleceğiz. Derim, Şöyle. E, 99 yılında benim liseden Robert Kolej'den e, en yakın arkadaşlarım ki biri Amerika'da yönetmenlik okumuştu. Bir araya gelip e, film sektörüne girmek istediklerini ve bir film projesi yapmak istediğimizi konuştuk. Ben de o sırada medyanın içindeyken çok cazip geldi bu fikir ve apar var bıraktım medyayı. Tabi o sırada televizyonlarıydım sadece ama gazete ve dergideydim hmm. yani. Ve biraz da açıkçası sıkışmış hissediyordum. Ve bir film şirketi kurduk. Ee, bir film çektik fasulye diye. Allah sonra... yüreğim güldü ya. Ne kadar güzel. Aşı atlımlar Değil mi? Nasıl girdi? İnanılmaz. <gülüyor> Zevkten mahvoldum. <gülüyor> Gerçi şöyle oradaki asıl yaratım ekibi benim ort yani arkadaşlarım yani biri yönetmen biri yapım, e, özür dilerim biri senarist. Onlar için sanat Yani ben yapımcı olarak hani arkadaşlar olarak biraz daha organizasyona yardım etmeye çalıştım elimden geldiğince. Yani oradaki yetenek katkım biraz sınırlıydı benim. <gülüyor> ee, bir fasulye diye bir film çektik. Daha sonra e, uzaktan kumanda diye bir dizide çektik. Ama tam bu sırada e, önce 99 depremi hemen arkasından gelen mali krizden dolayı e, işler bizim istediğimiz gibi gitmedi. Ve o şirket e, yani bizim de hatalarımız olduğu şekilde bir başarısız oldu. Ve ciddi bir şekilde borç kaldı bizim üzerimize. <gülüyor> onun borçları daha sonra tekrar ben bildiğim bir şey e, medyaya evet. geliyorum. Onun borçlarını bir süre ödedim. Daha sonra 2005 gibi... E, Gene buradan kurduğumuz bağlantılar ki zaten hani Bora zaten benim yakın arkadaşım. Ee, Kim bir... Bora? Bora'nın söylediği... Bora Tekay. Buradan selam, selam söylüyor. Selamlar kendisine ee, yönetmen. Ee, bir dizide küçük bir kemiyor yani hani e, ünlü birinin azıcık göründüğü bir sahnede oynar mısın dediler. Çünkü bir tane yabancı dizinin Türk uyarlamasında bir Amerikan futbolu koçu var. Amerikan futbolu tabii yani Türkiye'de... Film sporla mı? Dizi de sporla ilgili Şöyle yani. lise dizisi... Yani sen... Ama orada Amerikan futbolu koçu var. Tabi Amerikan futbolu olmayacak ama basketbol koçu yapmışlar. Koç rolü oynayacağım. İşte bölümün başında iki dakika bir dakika gözüküyorum. Hani çok da bir şey de değil. Öyle bir küçük deneyimim oldu. Sonra bir başka dizide de bir yedi, o, o dizide iki buçuk sene oynadım. Ama yani oynadım dediğim haftada yarım saat gidiyorum. sadece iki üç dakika sadece gözüktüğüm için. Yani çok çok sınırlı olduğu için. Ama devamlılığı var. Devamlılığı var. iki buçuk sene sürdü. Öbüründe de Kolay, yeni bölümü oynadım küçük öyle bir ekrana, ekranda gözüktü. Lisede çünkü benim tiyatro deneyimim de vardı. Hani oyuncu demeyelim de bir şekilde ekranda gözüktük diyelim o ben bende. Olsun. Biz ona on parmakta on marifet diyoruz her zaman. <gülüyor> tabii, tabii Bütün canım. bunların deneyimini yaşıyor olmak bile büyük bir keyif tabii, ya. Tabii. Sen oynadın mı dizide mesela? Ben dizide oynamadım. Beni kimse çağırmadı. E bu de kadar kadar. Ben buradan de buradan anons ediyorum. Ki Şöyle şey de var. söyleyeyim. Hani benimki de oynamaktan çok görünmek daha doğru bir tabir olur belki de. Güzel. <gülüyor> Ne yapıyor bir şey, bir şey evet. daha var hadi o kulislara da sen Var var esas şimdi... esas esas marifet kabul edeceksen ona ederim. Poker ve Las Vegas <gülüyor> diyeceğiz. Gerisini senden dinleyeceğiz. Ya e, bundan o benim en son büyük ilgim ve açıkçası şu andaki en büyük tutkum herhalde. Ben söylemiştim e, oyunla çok tutkulu bir insanım yani işte kart oyunlarından ki e, işte masa üst oyunları kendime ait bir ...zaten kafem de var. işlettiğim ...oyun kafem. Basketbolda bir oyun. Ve oyunu her zaman çok sevdim. Ve yıllar içinde... ...sonra zaman içinde... ...bir oyunla karşı karşıya geldim ki... ...bütün oyunların üstünde görmeye başladım. Benim için. Bu herkes için geçerli olmayabilir. Ve yaklaşık bir on yıldır... ...çok daha ciddiyetle yaklaşıp... ...çok daha o oyunda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. O oyunda poker. Yani Texas Hold'em yani yan branş olarak... Ve zaman içinde Amerika'ya NBA finallerini anlatmaya gittikten sonra... ...NBA finalleri için iş gezisinin sonunda işin bittiği zaman dönüşü uzatıp... ...Las Vegas'a gidip orada oynuyordum. Sonra bir rutin haline geldi. Yaklaşık 10 yıldır her sene Las Vegas'a gidiyorum. Yani diğer işlerin bir parçasıydı. Son yıllarda kendim gidiyorum tabii işin bir parçası olmadığı için. Ben de Las Vegas'a gidip Coldplay'i çekmeden dönenlerdenim. Şöyle ben de işte 10 yıldır gidiyorum poker dışında toplam oynadığım diğer oyunlar 100 dolar değildir. Yani ben sadece poker oynuyorum zaten. Ee, ve zaman içinde de önceleri işte kendimi iyi zannediyordum ama anladım ki pokerde kendimi iyi zannetmek en büyük hatalardan Hatta biriymiş. Yani şöyle ifade <gülüyor> edeyim. İşte bir yeni öğrenen on işte Fedor Olsa yani profesyonel oyuncuysa Genelde insanlar 2-3'e geldiklerinde kendini 7-8 zannediyorlar. Ben de o yoldan geçtim biliyorum. 2-3 yani seviyem 2-3. Yani daha 2. basamak, 3 basamaktan 7-8. basamakta zannediyordum kendimi. Ama zaman içinde öğrendim. Ee, şu anda çok daha en azından hakimim ne yaptığıma. Küçük turnuvalarda başarılarım da var. Ya, onu Hatta soracaktım. Sen var. o zaman turnuva oynuyorsun. Tabii yani turnuva. Dediğim, yok cash diye parasına şey, para değil. ben tamam, turnuva, turnuva oynuyorum. Tamamen tamam. turnuva oynuyorum. Tekim, e, internette bu hand mobile data denen işte poker e, veri tabanları var. Orada Türkiye listesinde 100. sıraya geldim en sonunda şeyde e, başarılarda. Ki hepsi de kayıtlı değil orada yani. E, belli bir oranda dediğim gibi. Başarı kazandım ama benimki şöyle ifade edeyim. Yani i̇kinci amatör küme maçları yani daha ikinci profesyonel lige falan çıkmış değilim. Yani daha kendi çapımdayım ama e, amatör kümenin iyi topçularından biriyim diyebilirim Poker'e. Süper, süper. Poker haricinde başka kağıt oyunu var mı? Var tabii canım. Liseden gelen King var, şeyler King. var. Maça kızı o her <gülüyor> <abi>. Onlar. <gülüyor> Bridge, onlar. Yani, Bezik. E, Bridge de oynadım zaman da Bezik oynamadım biz de evet. çok keyifli. Çok. İki kişi olduğu için iki kişi böyle i̇ki kişi, yani, ekip evet. aramaya gerek yok. Vallahi oyunun her türüne acayip tutkuyla yaklaştım. Basketbol da benim için bir yani bunun bir parçası. ben en çok en büyük tutkularımdan biri özellikle 2000'lerde Magic'ti, Magic: The Gathering'di Bu bilir misiniz bilmiyorum. Bir tane kart oyunu vardır. Bilmiyorum. Dünya çapında çok yaygın aslında. Eee bu kart oyunlarının ilk gelişmesini sağlayan işte fantastik edebiyattan da kendine çok şey almış, Magic the Gathering oyunuyla başlamıştı. Çok Bugün ilginçtir. En başarılı poker oyuncularının çoğu Magic the Gathering oyuncuları. Magic the Gathering çünkü bu kart oyunu mekaniğini ilk büyük oranda geliştiren e, oyun sistemidir. E, bizim kafemizde de çok oynanıyor Magic the Gathering. E, her zaman oyunu çok sevdim. Ama bütün oyunları gördükten sonra poker'in benim için en, en keyifli olduğuna karar verdim. Çok Peki kan nasıl bir oyuncusun? Yani kaybettin mi sinirlenir misin? Yok ben zaten gene aynı şey. İşte ona geleceğim. Şimdi. Taraftarlıkla evet. aynı şey. Ben kötü, yanlış oynadığım zaman sadece sinirleniyorum. Doğru, işte, poker'in bir de şöyle bir cilvesi vardır. Her şeyi doğru yapsanız bile şans için e, içinde olduğu için şey yok, hiç özel üzülmem. Ben doğru oynamışsam zerre üzülmüyorum. Güzel. hatta bazen de hani bir ufak hata yaparsam şans yüzme gülerse de çok da sevinemiyorum da ben oyunun mekanikleriyle asıl benim derdim da, evet ilgi da evet güzel ee, çok keyifli bir Sokrat. O evet evet yanak yanağa gidelim mi öyle mi yapalım tamam hadi tamam. öyle yapalım sonra başka konuları atlayacağız çıktı çık evet, evet. yağlı balin Hı. dinliyoruz dinleyicileri. bu akşamki sohbetimiz de son hızıyla devam ediyor. Basketbolu bırakacağız dedik ama basketbolu çok bırakamıyoruz çünkü karşımızda Kahan Kural var. <gülüyor> ee, şimdi hastasıyım bu oyunun diye bir kitap var. Yani basketbolla bu kadar ilgili olup da zaten hani bir, bir, bir ucundan bir kitap yazmamış olmak. Üstelik de Yazı işleri Müdürlüğü'nden gelip. Gelip de <gülüyor> evet. E, hakikaten affedilmezdi yani. Senin katkın çünkü hakikaten basketbol dünyasına öz, çok büyük. Bu kitabı da ben biliyorum. İstersen o birazcık o süreçten bahset Nasıl çıktı? Şöyle e, aslında daha büyük oranda biraz gazetecilerin kestirme yöntemleri vardır işte. E, yıllar içinde yazdıkları ve çok değerli buldukları yazıları derlemeye çalışırlar Büyük oranda öyle. Bir iki tane özel yazı da var ama ben... E, işte 2006'ya kadar falan, 2007'ye 2007 kadar yazdığım en keyif aldığım, en hani saklamak istediğim yazıları derleyip bir iki tane ekstra yazı yazarak bir şey yaptım, derleme yaptım kitap. Aslında bir tane sıfırdan basketbol temeli felsefesi ve basketbol felsefesinin yıllar içindeki değişimine dair bir kitap yazma projem var. Hatta o proje editten de geçti ve... ...yayına değil de anlaştık ama... ...onun için çok ciddi bir zaman ayıracak... ...bir zaman penceresi bulmaya çalışıyorum. Dilime ihtiyaç var diyorsun. Evet. Evet. Aslında bu oyunun yani... ...ben tabii yazılı kaynak ve... ...referans kaynak bırakmanın... çok ...sahip olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kendim ne kadar referansımdır ayrı konu ama... ...ben yıllar içinde bu referans kitaplardan... ...referans eserlerden ne kadar beslendiysem... Hani ...belki onların çok daha küçük bir ölçeğinde olsa da... ...bu beslenme zincirine bir katkı yapabileceksem... Hani kendi egom için veya işte atıyorum mali bir getir için değil ki Türkiye'de kitabın mali ki. olacak. Sadece o zincirin bir parçası olmam dediğiniz ya hani sorumluluk bir bakımdan. Evet. O sorumluluğu duyduğum için ama esas baştan sadece bunları derleyebildiğim bir kitabı da bu sene için söz veremiyorum ama Yolda, yolda bir şey ödeyelim. Yedip 2023 diyoruz. <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> ya ben hep şunu düşünüyorum. Bu toprağın suyunu içtik, domatesini yedik. Lozan'ın gizli hükümleri kaldırasın ben de kitabı, yani kitabı, kitabı, kitabı, kitabı engel oluyor Lozan'ın gizli <gülüyor> hükümleri. 2023'te yazılacak. <gülüyor> Ve dolayısıyla mutlaka bu topraklara bırakmamız gereken evet. şeyler var. Sorumluluklarımız var yani. O yüzden bu tip şeyler, e, kitaptı, görsel, sanat eseriydi oydu. E, sanatı olmayan bir toplum hiçbir yeri olmaz kesik. Kesin. Kesik. Kafası kesik tavuk gibi dolaşır. Bizde öyle olsun istemediğimiz için. Evet evet. Bunlara çok saygıyla ve büyük keyifle kitap yapmak çok büyük emek istiyor. Ya işte nedir bir kitap dediği ne olmuyor. İnan bana çok büyük bilgi bir birikimi, çok büyük referanslar, çalışmalar falan. Filan Mutlaka çok zor oluyor. Onun için hastasıyım bu oyunun. Ben de hastasıyım. Değerli bir şeyler bırakanlarım. kanun kitabı gerçekten çok kıymetli. Özellikle basketbol. Sadece basketbol severleri değil tüm spor severleri canı gönülden tavsiye edebileceğimiz bir kitap. Ben de yani gururla bir araya getirdiğimi söyleyebilirim. Biraz tabii demo, hafif demode olabildi çünkü daha biraz daha eski hikayeler temelinde ama sonuç itibariyle pek çoğu da zamana bağlı olmayan hikaye olduğu için hala tavsiye edebilirim gayet rahat bir şekilde. Timeless bir kitap Evet güzel yani çok fazla maalesef bizim ülkemizde sporla ilgili kitap sayısı az. Maalesef. Yani sanatla, müzikle olduğu gibi sporla da ilgisi az. Benim yani kafamda çok önemli bir soru var. Emin'den beni bekliyorum sıra gelsin soracağım. S size. Buyurun sıra sizde Ahmet Bey. Türk basketbol nereye gider? Nereye gider? Ee, ya Türk basketbol, bir zaman zaman tabii e, beklentilerimizi de ...hayal çok e, uçlarda yaşayan bir ülke olduğumuz için... ...basketbolumuzun e, belli başarısızlıkları bizi fazla karalar bağlatıyor. Mesela basketbol milli takımımız geçtiğimiz iki yılda çok... E, ...kendi tarihinden çok daha başarısız bir dönem yaşadı. Ama geçiş dönemlerinde olur. Şunu daha bir makro bakarak şöyle bakmak lazım. Gerek kulüp bazında, gerek milli takım bazında... ...yani gerek oyuncu yetiştirme olarak, gerek organizasyon olarak... Türkiye zaten bir 30 yıldır falan dünyanın sayılı ülkeleri arasında. Hani evet. bunun yeri neresidir derseniz ne diyeyim, 8 ila 25. arasında bir yer. 8 ile 15. arasında. 8 ile 20. arasında bir yerde dünyada. Abi çok iyi bir dönem geçiririz. İlk beşi belki zorlarız. Biraz daha kötü bir dönem geçiririz. 20 bin düşeriz. Ama bu Yunanistan için de aynı şey geçerli. Evet. evet doğru. Atıyorum e, İtalya için de aynı durum geçerli. İtalya'da mesela e, 2010 2000 18 arasında felaket geçirdi. Bu İtalya bir günde basketbol unuttu diye bir durum yok tabi. Bir bocada dönme... yani geri kulüp basınıydı bir takım. Bu mı döneme geçirdiler geçişten dolayı? Biz de bunu yaşadık. Ama sonuçta bugün bakıyorsunuz milli takımımız düzenli olarak ilk 8 mücadelesi veriyor. Bugün, kulüpler basında. Kulüpler basında final formlu oynuyoruz. O biraz da evet. yabancı oyuncuların biraz daha fazla olmasıyla alakalı ama bugün dört tane oyuncumuz NBA'de forma giriyor. NBA'de 450 tane oyuncu var. 100 tane yabancı oyuncu var. E bunların dört tanesi evet. Türk. Evet. Ve bunların yani Türkiye'de yetişmiş oyuncular bunlar. Evet evet. Ve daha yenileri de yetişecek. Bugün mesela bu sene Alperen gitti ve çok başarılı oldu çaylak olarak. Harika oynuyor şu an. O yüzden daha biraz daha iyi olduğumuz dönemler de olacak. Belki biraz daha kötü olduğumuz dönemler ama biz herhangi çok dramatik bir şey değişmediği sürece dünyanın ilk 20 basketbol ülkesinden biri olmaya devam edeceğiz yıllarca. Ben i̇yi, tabii ben, olduğumuz gibi. Evet evet. Ben tabii hep şey taraftarıyım. Yani tamam ilk ona girmeyelim, ilk yirmiye girmeyelim ama hep bir süreklilik olsun. Tabii. Burada büyük oyuncular yetişsin. Yani şu anda mesela e, basketbol ligine baktığımız zaman Türkiye'deki dışarıdaki... yabancılarla çok beslenen birlik var. Doğru. Burada süre alan yerli oyuncu sayısı çok az. Doğru. Dolayısıyla tabii ki bu milli takımın da çok büyük adımlarla gelişmemesi. Tabii, tabii. ...falan gibi neticilere gidiyor. Onun için bu soru öyleydi. Acaba basketbol sahalarında da yabancı oyuncularda daha fazla bir sınırlandırma mı getirmek lazım. Vallahi otobüs ya kurlar öyle bir yere gitti ki kendi kendine o, gelecek. Yani. Kendi, kendi kendine evet, gelecek, gelecek yani. yani. Evet. Ya bugün yani çok çok değerli bir oyuncu. Avrupa'nın belki de en iyi oyuncusu Vasilije Efes'te işte yan vesile Fenerbahçe'de 1 3 milyon 1 2,5 milyon euro alıyor. Şimdi i̇şte bu paraların ödenmesi bundan sonra Mümkün değil peki. Euro ile bilet satmak lazım ancak öyle olur. Ee, onu da i̇şte, o da mümkün. Kaç kişi ya? maça gidecek <gülüyor> Peki Ahmet'in sorusunda bir ek olarak şunu sormak istiyorum. Türkiye'de basketbola yatırım yapılıyor mu? Yani profesyonel kulüpler. Yani ben nedense böyle hani bir kulübün bütçesinin hani %90'ı futbola gidiyor da işte arta ne kalırsa basketbolaya bola gidiyor gibi bir hissiyatım Doğru. var. Doğru. Eli, eli gitmiyor hatta kulüplerin. İşte, Şöyle bir durum var. Şimdi orada da bizim kulüplerimizin günahları çoktur yöneticilerimizin de. Ama bu konuda bir miktar anlayabiliyorum. Çünkü bu bir gelir gider meselesi. Futbol maalesef yani maalesef mi demek lazım ya da ülkenin gerçeği bu. En fazla gelir yaratan branş basketbol, voleybol ya diğer branşlar amatör branşlar. Atletizm mesela çok daha az gelirler yaratabiliyor. Bu ama Avrupa'da da böyle herhalde ya benzer yani atıyorum şimdi Barcelona futbollu Barcelona evet, basketbola bakarsan bu kadar değil. yani hmm. sonuçta kulübün ürettiği gelirin ne kadar ka diğer kaynaklara ayrılacak burası çok gri alanlar bunlar. Yani futbolun ürettiği ekonomiyi diğer sporlara vermek bir şekilde spor kulübü olmanın gerekliliği ama bunun ölçeğini de bilmek lazım. Yani taşıma suyuyla değirmen dönmüyor. Ha futbol takımlarımız da taşıma suyuyla dövünüp kendi, kendi gelirlerinin çok üzerinde harcadıkları için zaten bir döngü döngü var. Evet, evet. Ama var. E, sonuçta bu diğer sporları da masum kılmaz. O yüzden yatırım yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Bence asıl sorun gereğinden fazla yatırım yapıyorlar. Yani evet, e, şöyle tabii ki başarılı olmak istersiniz. Başarılı olmak için de e, uluslararası platformda rekabetçi olabilmek için de onlar ölçeğinde ya da onlara yakın onlarla rekabedecek bütçeleri harcamasınız. Ama hedef bu olmamalı bence. Hedef gelirlerinizin taşıyabileceğine yakın harcamalar Doğru. yapıp o ölçekte bir mücadele vermek böylece sürdürülebilirliği korumaktır. Doğru. Ve aslında biz belli yatırımlar yapıyoruz. ama organizasyon olarak, yatırımsal olarak, mali düzenleme olarak çok eksiklerimiz var. Ama bir şekilde yatırım yapılıyor. Bir şekilde oyuncular da, rekabeç takımlar da yapılıyor. Ama... ...bugün mesela Fenerbahçe'nin ve Efes'inki... E, ...kulüp anlamında en lider takımlarımız hmm. olduğu için söylüyorum. Mesela da bu sezon iyi gidiyor. Hedef ne? Euro Lig'de şampiyon olmak. İşte Euro kapta şampiyon olmak. Güzel ve... ...çok onurlu ve olabilecek en yüksek hedef. Zaten profesyonel sporda en yüksek hedeflemez misiniz? Ama... ...bütçelerinizi bunları yapmak için... ...çıkartırsanız bir yerlerde tıkanıyorsunuz. Sonuçta... Eğer Euroleague mücadelesi e, için 30 milyon euro gerekiyorsa ve sizin sadece 10 milyon euro Eurocup'ta şampiyon olmak için de mücadele edebilirsiniz. Bunda da hiçbir sorun yok bence. Doğru <gülüyor> evet. Güzel bir bakış arası. Evet. Bu aynen şeye benziyor. Kadın yok ağlamayacağım gibi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> o zaman No nokray diyelim. No Woman no kimden geliyor? Monty Alexander'dan dinleyelim. <gülüyor> Akşamlar çok güzel bir sohbetin sonuna doğru yaklaşıyoruz ama her zamanki gibi sonuna gelmeden e, Kanun Kuraldan gençlere bir takım öğütler, bir takım gençlere e, gençlerin önünü açacak sözler duymak istiyoruz kendisinden öyle değil mi Atilla? Evet aynen ne mesajlar gelecek gençlere bu yolda veya bu kullarda ilerlemek isteyen gençlere özellikle. Yani bunun için ne kadar kalifiyeyim çok bilemeyeceğim ama en azından bunca hayatımda kendi yaptığım hatalardan veya yeni gelen gençlere baktığımda gördüğüm bir tane önemli şeyden bahsetmek istiyorum. Eminim kendilerine yol gösterecek değerli öğretmenleri, ebeveynleri, büyükleri vardır. Ama bunu dinleyen gençler için söyleyeceğim şey çok önemli. Kendinize ne belirlerseniz belirleyin hayat yolculuğunda. Bu sosyal ilişkide olabilir, kariyerde olabilir, her şey olabilir. Hazırlıklı olmak ve disiplinli olmak çok önemli. Yani karşınıza o kapı açıldığı zaman, o an geldiği zaman hazır, ol, hazır olmanız gerekiyor. Hazır değilseniz, atıyorum çok hoşlandığınız bir kız vardır, onunla ne konuşacağınızı iyi bilirseniz o pencereyi kaçırmazsınız veya bir iş görüşmesinde işe başladıktan sonra da. O yüzden ön hazırlığınızı hayatınız boyunca gitmek istediğiniz yolculuğun ön çalışması... Hep derler ya sınavdan bir gün önce değil. Günü gününe çalışırsanız günü günle kendinizi donanımlı hale getirirseniz ne kadar donanımlı olursanız karşısında çıkan her şeye karşı o kadar rahat e, üstesinden gelirsiniz demek istemiyorum. Hakkını verirsiniz. E, asıl amaçta zaten o fırsatlar, o pencereler açıldığında hakkını vermektir. Hakkını verecek Çalışmayı önceden mutlaka yapın. Hayatınızın her aşamasında her gün yapın. Yani ertesi gün sınava girecek gibi değil. Her gün sınava girecek gibi yaparsanız. Gerçekten sınava girdiğinizde bir daha çalışmanıza gerek kalmaz. Tabii. Çok Kankura, doğru. Ankara Koleji'nde İstanbul'u yatılı gelirken. Her gün taş üstüne taş koyarak. Yatıldığı Mutaka. da çok büyük önem var. Tabii, Baktın, kesinlikle. Ya, sporla kesinlikle. olduğu işler falan filan. Çok yani hiçbir şey. katıyor Tesadüfen olmuyor Olmuyor evet şimdi Kaan'ın söylediği özellikle çalışma noktası çok çok önemli çünkü şimdi ben Kaan'ı televizyonda seyrettiğim zaman hani böyle işte bir konserde piyanist seyredersiniz ya ne kadar kolay çalıyor gibi gözüküyor veya işte Kaan'ın yaptığı işte de öyle yani sanki böyle artık otomatik, yani otomatiğe bağlanmamış tabii ki arkada çok heyecanlı bir ruh o, o var ama enerjiyi o alıyorsun enerjiyi falan. alıyorsun yani ve bu sadece çalışmaktan oluyor oraya çıkıp da yani önüne 3-5 tane not alayım. Şeyle olacak değil. Arkadaki birikim bunun yılların içinden gelen enerji, çalışma dedikasyon insanı böyle geliştiriyor ve bu hale getiriyor. O yüzden dediklerine %100 katılıyoruz biz de. Keyifli bir sohbet oldu. Evet. Çok çok keyifli bizim, oldu. Bizim programın sonunda şöyle bir şey yapıyoruz. Bu yeni dönemde son parçayı Türk caz müzisyenlerinden yapıyoruz. Ee, Şevket Akıncı'dan bir parça gelecek. Evet. E, bu hoş bir parça. E, Rise isimli e, parçayı dinleyeceğiz Şevket Akıncı'dan. Son parça olarak. E, Kaan, Kaan, çok teşekkür edeceğiz. Ben... Harika zahmet ettin. Buralara kadar geldin. Ben çok teşekkür ederim bir konuk ettiğiniz için. Ben de çok keyif aldım. Çok çok teşekkürler. Ağzına sağlık, ayağına sağlık. Biliyorum buradan tekrar bir NBA maçı anlatmaya gideceksin. Bize zaman ayırdın. Sağ ol, varol, ol. Hayatın enerjisini ve keyfini almak için tavsiye ediyorum. Herkes Kanal Kural'ın maç anlatırken ki enerjisini yüreğinden öperek kutluyorum. Herkes bunu alsın. Çok çok teşekkür, çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. İyi akşamlar diyelim o zaman. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. sun rise, the poison rise, the darkness rise, the dark waters flood the land, flood the land, flood the land, and the devil comes home. Ben atilla ağının ne yapacağız? Joy Caz'la laflayacağız.